Bismillahirrahmanirrahim. Salli aleyhi resulü Muhammed. Konumuz inşallah nasıl olsa Fil suresi. Yani sıradan bunlara gidiyoruz. Her zaman namaz okunduğu için bir anlamı bilirse inşallah daha fayda olur. Dinleyin dinleyin namaz. Dinleyin dinleyin namaz. Diğeri hepsi namaza bağlı. Yani direktere bağlı. Hepsi de böyle. Bunun için namazına olması için bir şart da kıra atı namazı kıra, okumak. Ee, Okunan da anlamı biraz bilinirse insanın kendine verirse inşallah daha faydalı olur. Kuvan-ı Kerim'de bulunan her surende bir isim var. O sure-i şerifede hangi konu ağırlık kazanıyorsa o sure isim veriliyor. Mesela Bakara suresi bunun gibi bunun da ismi Fil suresi. Burada fil konusu geçtiği için ağırlığı bu tekşir ettiği için burada fil suresi ismi veriliyor. Bu da Melah biliyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim Elem tere keyfe Şahin Rabbi kebiye sabir fiil Elem tere görmedin mi Burada tere muhatab kitap ediyor burada tekil tek. kitap kime tabi Resulullah Ali Şahin peygamberimize tek olduğu için Şahin olduğu zaman Al Ali Şahin henüz ana karındaydı peygamber olmamıştı daha Ana kanında irhasat deniyor bunlarda, irhasat. Şimdi keramet vardır, müjde vardır, ortasında irhasat vardır. Keramet evliyadan medeneye gelen olaylardır. Evliya Allah tekenisi, Allah dostudur. Buna da medeneye gelen olan üstlerine keramet deniyor. Yani keramet ikram Allah'ın haramızda mucize de aciz bırakıcı e, aciz de fiilinde bu da mucize insanların yapamayacağı bir olay mucize bu da peygamberden medene gelir keramette evliya davada bulunmaz evliya yani kerameti gösterin diyemez evliyullah fakat peygamber böyle bir davada bulunur her iman derseniz bize gösterim der. Bir de arada bir ayrı bir konuda vardı Bu adı İrhasat. Yani Peygamber olan olay şu bu da. Peygamber Aleyhisselam dertleri henüz ana karnıdayken şu olay medeney geldi. Ben bu da soru işinde. Elen tera. Kermedin muhabiyum Muhammedim. Peygamber ana karında o anda tabloyu görmedi. Ne anlama geliyor şimdi bu? Görüğü bilmedin mi? Görüğü bilmedin mi? Yani bu olay tabahtu deniyor bana. Bizim Arap verim alasan yine işte destan olduğu için hele bu konuyu bildiği için velan buyuruyor. Sen bu olayı gibi bilmedin mi? Yani buradaki inme yakın niye aynı yakın? Dersi ulaşıyor. Aynen yakayım. Bir insan bir olayı görür, göze görür, o anları aynen yakayım. Aynı gözlemektir. İnsan bir bana duyar, ilmiyle kanıtlamada bu duyar bunu bu şekilde. Fakat duyulan bir olay, antan bir olay, eğer taba tür de ise taba tür. Yani binlerce bunu söylüyorsa, o zaman bu insan tam yanır. Keyfe nasıl? Şu Habe'ke Rab nasıl yaptı? Kime? Bi eshabil fil, şir hesabına. Yani nasıl yaptı? Olayı görmedin mi? Ne bilmiyorsun bunu böyle. Evet, yani buna bakalım inşallah şimdi. Nedir bu fil olayı? Nedir fil olayı? Yemen o dönemde orta çağda Yemen bir ülkeydi, devlet vardı Yemen'de. Bir ülke, gelişim ülkeydi Yemen o zamanlar. Yalnız Yemen bağımsız değildi o dönemde. Bazen Haberistan'ın eline geçerdi falan İran eline geçerdi. O dönemde da güçlü kuvvet demekti Bazen Haberistan hakim oldu Yemen'e. Oraya bir genel valithane derdi. İran eline geçerdi. İran buraya valithane derdi böyle O şey. Olduğu zamanlarda Yemen Habeşistan'a bağlıydı. Orada Habeşistan'ın gene valisi vardı. Adı Ebrehe idi. Arabistan yarım Adası'ndaki Araplar had-i beri Kabe'nin kutsallığını kabul etmişlerdi. Kabe kutsallığını onlar. En az yılda bir defa Mekke gelirlerdi. Kalbe tavaf ederlerdi. Tabi i̇sm kalan bazı kalıntılar, yani Kabe'nin kutsallığını kabiliyorlardı, etrafına dönüldüğünü, böyle ibadet olduğunu kabul İşin tabii işine çıkmış ama gerçi, bir inanç vardı Araplarda. Her sene gelirlerdi Mekke'ye, Mekke Kabe'ye tahaf ederlerdi. Bu tabii Mekke zengin bir Alışveriş oluyordu orada Mekke'nin mükerremede. Ticaret oluyordu. Panayı kuruyordu. Çarşıda kuruyordu. Bir canlı yok oluyor Mekke'nin mükerremede. tek geliri şimdi petrol mesela. O zaman Mekke'nin tek geliri de ticarette böylece. Şam'dan ya mal getirenleri satarız burada böylece. Bu Ebre, Yemen'deki genel vali habisinin bu Kâbi kıskanışını bu. E, Yemen o zaman büyük devletken, büyük ülke ülkeyken, e, o zaman Mekke mükereme, tabii çölde, küçük bir kasabacık o zamanlar. Yani insanların Mekke gitmesini, sonra Kabe e, taş yapılan bir bina, harçları çamur, harcı çamur, e, duvarları taş, yapılan bina, insanların ona gitmelerini, ona sahibi yapmalarını işin siniremedi Yemen valisi. Ne yaptı? Sanaş yerinde, Yemen başyeri, sana yine Sana'dır han Ne yaptı? Sanaş yerinde kilise yaptırdı. Hristiyanlığa kendisi. Kilise yaptırdı. Fakat çok ecelinde bu kilise yapmak. Habeş'ten yardım aldı. Hatta Romadan para yardımı aldı bu yapması için. Büyük kilise yaptırdı böyle. Çok da süsede bunu düşmalarını da mücevherlerle inci, merzen, yal kuzumuz gibi şey yaptı. E, Biraz Bilhassa güneş vurdu zamanlar parladı bunlar da mücevherler. İşi daha süslüydü. Her tarafta haberler gönderdi. Ben e, sana şey, sana'ya bir yaptırdım. Bu Kabe'den daha mübarek, daha kutsal, daha sevap buraya gelin diye insanları. E, Kabe'nin kutsallığı tabi kanıtlanmış. Yani bunu yapan peygamberler bu diller desen olmuş. Bunu çok şey insan görmüşler. Arapların gönü kaymadı. Henüz İslam yok mu İslam etken orada? Tekinde olmadı abi. Kimse gitmedi oraya böyle. Gitmediği gibi Çinane kabilesinden biri çok yumuşak bir şükür yapmasına sanayi Yemeni Samona'ya gitmiş. Bir gece oraya gizlice içine girmiş, içine küstümüş, tuvaz yapmış yapmış öyle Ortasına böyle, en gönen yerine Tuvalet yapmış. E sabah bunları beşler gülüyorlar, beşler gülüyorlar. Haberler öyle İbräheya, ye. ye yemin ediyor. Ben ne gideceğim, kâbı yıkacam diyor. Malum bana böyle yaptıra bana, bir de kâbı varken buraya gelmiyorlar. Yani kâb ortadan kalksa buraya gelirler inancına sahip oluyor, yemin ediyor, ben de Kabe yıkacağım diyor. O bir koşuyması o bir koşullarında. Yani Mekke mükerreme bir kabile dönemi, kabile dönemi, Yemen'isir devlet idaresinde. Ordu tüneşliği var tabi. Büyük bir ordu kurdu bu Ebre Ordusunda filler de vardı içerisinde. Bilhassa büyük fil bir tane. Adı Mahmut'tu. Büyük fil. Ordu'nun başına fil oldu mu Sadece kazanırlarmış bunlar böylece. Yani o dönemde filler tank gibi oldu. Bilhassa İranlılar bunu çok kullanırlar fillere böylece. Üzerine mahfil yaparlardı, ya da çelik kaplı. İçine birkaç kişi binerdi. O katarlardı böylece. Bir de devre altlar filan korkardı. Kaşardı böylece. Yani o zamanın filleri bir tank, zırhlık, birlikleri gibiydi o dönemde. Bu adam Mahmut Fil de en önde, diğer temel arkasında ordu Yemen'den çıktı, Mekke'de doğru geliyor. Taif'e geldiler, orada orduya kuruldu Taif'te. Yani Taif Yemen yolunda Mekke'den. Oraya orduya kurdu bu Ebru ordusu. Bir askeri biri gönderdiği Mekke'nin dışı varına, ne kadar Mekke'nin hayvanı varsa hepsi bunları sürü götürüyorlar oradan beri. Bu arada evimin vardı. Adı Abdülmuttalip. Abdülmuttalip. O zaman da Mekke'de de Kureyşine reisi. Kabile reisi. Onun da deveni almışlar. 200 devesi almışlar da götürmüşler. Mekke'liler duyunca Yemen'de ordu geldiğini Mekke'ye doğru ne yaptı Mekke'liler? Kaşlar dağıldı, etrafa kaşlar Korktular böyle. Yani ondan savaşma için şey yok onlar kendileri. Küçük bir kabile. Bunlar dağları, ormanları, işte etrafa tepeler şekiller bunlar. Hazır Abdülmuttalip, Taife'ye geldi. Elbette çadırı kurmuşlar ya çadırında. Nebeşleri söyledi. Ben Kureyş'in reisliyim, adım Abdülmüttalip. Evre görüşmek istiyorum. Habibi verdiler, Kureyş'in reisi geldi derken, gelsin dedi. Oturmuş altına. Abdülmüttalip hazretleri iri yapılıydı. Üsteliydi. fakat çok vekarlı. Yani onun en kişinin saygı duyardı gören kişi. Öyle hali vardı böyle. Onu kim görsün, o yanda oturamazdı. Öyle bir saygın bir hali vardı kendisi. Ebru'ya, e, Mekke'yi fethiye geliyor yani. abi yıkma geliyor yani. Hatta savaş falan görünce ayağa kalktı elinde olmadan böyle. Onu görünce. Ayağa kalktı. Buyurun de yanına oldum beni. Otur yanına. Sen kimsin? Adım Abdül Talib. Kuleşin Peki niye geldin buraya? Senin askerlerin yani devileri almışlar. Bunu istemeye geldim. Ebru reisle güldü. Ben senden başka bir şey beklerdim. Bana kuyruşları işlisin, yani bu Kabe'yi yıkma bana yarmaya geleni zannettim. Ama sen devrelerin peşindesin. Şu an dedi, düşünme benim gözümden dedi. Şahsi hırs yani bence. İlk adım Hazretleri'de Ebre'ye, ben devlere sahibiyim. Onlardan sorun bana lazım böyle? Kabe'nin sahibi var, onu korur, dedi böyle. İşinde tam yıkamamış, yakın böyle, inanın bana. böyle. sahibi var, onu korur. Ben Kabe'yi koruyamam, gülüm Ben devlerin sahibim de istiyorum böyle. Peki, verin bakın devlerini, ver devlerini, al dedi, dön, döndü tabi. Belki halkı hep baştan an duramadılar. Orada çıkışın taiften, Mekke'ye geliyorlar şimdi. Kabe'yi yıkmaya. Allah'ın evi yıkmaya geliyor yani Bir yani Cüret abi böyle bir şey öyle. En önde fil, Mahmut. Büyük bir, alttaki ufak filer. Orada geliyor. Mekiye yaklaşınca fil yere çöktü muhtemelen. Fil yere çöktü fil. Büyük fil çökünce, öbürü fil içi çöktüler böyle. Dediler ki Ebrehe'ye başkomutanları, Efendim işte fil çöktü. Böyle bir şey yapmaz çökmez de bu. Niye çöktü acaba? Kaldıran bakalım. Tabii fil kalkar mı? En büyük hayvan karada fil. O uğraştılar. 15-20 kişi. Hiç kılmıyor böyle, böyle. Başlığını yemeye ters çevirirler. Kalktı yürüme başladı hemen böyle. Yine başını mekeş çevirirler. Yine çöktü. Böyle, böyle birkaç sefer denediler bunu böyle. Başlığı başlığını çeviriyorlar. kalbi hızlı gidiyor böyle. Nekiye çevrince hemen de çökyu, hiç kımıldamıyor onlar. Bunu bir uğraşlarken bir kuş öyle kuş. Sonra ayet okuyacağım onları inşallah. ebabil diye geliyor kuş, ebabil. Tayran, tayır kuş demektir ebabın kuşları. Bu kırlangıçça benzer kuşmuş onlar böyle, bu kuşlar. Denizden geldiler. Yani deniz tarafından geldiler. Bölük bölük, yani bulutlar şeklinde, çok yoğun, halı Bir grup geldi, arkadan tekrar geliyor, bulutlar şeklinde geldiler. Her kuşun ağzında bir taş, iken yani iki taş var. Üç taş var kuşlar böyle. Üç tane taş. Nohuttan küçük, mecmettan büyük. Ama kimyasal taşlar muhteremlere böyle. Kimyasal taşlar böylece. Kim başına hesap ettiyse, oradan dönerek böyle deli deli gibi altına çıktı böylece. Taş yakarak böyle. böyle Şimdi aslında her mucizede yani kimya ilmi bu muhteremler. Mesela Karun vardı bir biliyorsunuz. Karun. Yani en zengin insanı Karun'dur. En zengin insanı Karun. Bu Musa Aleyhisselam amca oğlu Musa Aleyhisselam'a, amca oğlu Musa Aleyhisselam'a. Önce de çok gayet böyle tefva, salih insandı. İbadetten ayrılmaz, teyatı okurdu, çok insandı. Çok fakirdi ama. Ama aşırı aşırı fakirdi. Hatta ibadete gelir ki Musa Aleyhisselam yanına geç girilmiş çok zamanlar. Rasulü Musa Aleyhisselam, niye geç geçirdin ya Farun? Bu teneyde sen sonra söylüyor. Bir tek gömlek var diyor. Önce hanımın gömleği giyiyor. Bu namazını, ibadetini yapıp namazını kılıyor. Sonra bana veriyor. Ben buraya gireyim geliyorum. Bir. O kadar fakir. İki kişinin kavruğu Musa Aleyhisselam'a. Ya Musa. Allah senin duanı kabul eder. Allah seni kırmaz diye cahalıyor. Dua et de. Allah bana mal versin. Kim Musa Aleyhisselam. El hayrı maktariullah'' buyuruyorlar. el hayrı maktariullah'' Kuş hayırlı olanı Allah'ın öyleceği hal razı olmaktır böyle. Allah sana bu hali vermiş, sen bu halde iyi olursun, sana mal yaranmadı buyuruyor, sen değişirsin buyuruyorlar. Yok değiştirmem ya Musa, Böyle yaparım, böyle yaparım, hayır yaparım, şunu yaparım. Hala tutuyor böyle şey bence. Sonra sen buna bir şey yapmadı. Yine yine geldi geldi. Deki musallatların ben dua etmeli oturun da cinçten, dua etmeye oturun Allah'tan cinç yapma. Ancak Sadece bir ilim öğretiyorduk. Kim bir elimle öğretiyordu? Bakırı altına şiir bir ilmine. Altın bakırda, altın bakırda olmuyor zamanla muhtemelen. Böyle. Yani bakırı altına şiirme ilmine. Bakır eritilecek, işine şu, üstüne kadirdim böyle. Söyler işinlerini bana. İşte kat bunları. Ondan sonra bakır altın alacak böyle Gitti. Ufak bir tenejisi var zaten zavallarının. O dönemde. Eski topladığı bakırları bunları eritti. Bakır çabuk erir. Yani 500 kütlerce eriyor bakırlarda. Eritti bakırları. İşin o maddelerine koydu. Yine kanatı onları altın oldu abi böyle. Büyük kıyışı altın oldu abi böyle. Gitti bunu satmaya. Geldi tabi diye şimdi. Yemek, içmeler, şunlar, bunlar falan derken bir bolluk olunca gafet baksın, gafet baksın. Bence az yerde tabii tek çeşit yerde midesi hafifti, sinirimi kolaydı. Şimdi çeşitli çoğalınca sinirimiz zorlaşıyor muhtemelen böyle. Yani gıda birbirine uyuşamıyor. Yani, her gıda için başka bir enzim lazım sindirim için. Mide zorlanıyor bunda. Beyin zorlanıyor böyle. O kendisini gönderemiyor tabi ona böylece zorlanıyor, sinir zorlaşıyor ve tabi şimdi işte sıkıntı başladı ağırlık başladı, ibadetim kopmaya başladı dedi ki hanımı karına, biraz daha dökelim de ev yapalım be güzel bir ev yapalım, küçük bir ev gibi böze bakalım altın döktüler büyük bir ev başladılar, ev yaptılar evde evet tabi yeni iş lazım şimdi eve, eski şey olmadı yeni işler lazım Ev değişti, eşya değişti, yemeşme yeme değişti. Daha görüş yeri, çevresi değişti. Daha başından da görüşme başladı. Durmadı altın altında diye baktım muhteremler. Bu şekilde tabii sonunda batta gitti. Tav konu görmüyorum fazla. Yani diyeceğim muhteremler, yani her şey kime ilmi vardır? Ancak insan ilmi burada sır ve insana bir sırrı burada. İnsana bilgi sınırı var. Mevlam bunlara, kuşlara, ebal kuş gönderdi onlara. Üç tane taşlar her kuşta. Biri yakasında. İki iki tane pençelerinde, pençelerinde, ellerinde geldiler, atıyorlar verecek. Şey. Atlar bunları. Şimdi gelin inşallah, ayet-i kerime gelin inşallah. Mevlam buyuruyor. Elem-i elem i al Allah onların keydini kılmadığını, keyd, tuzaklarını, hilelerini amaçlarını baş, baş çıkarmadığıma. Veersel'i Allah gönderdi aleyhi onların üzerine tayran kuş. Eba-ebabi kuşları. Kulay ve kuşlar böylece. Temm-i Hicaret-i Misicil Temm-i Hicaret-i onları atıyorlar Hicaret-i hicaret Taş. Bu taş neden? Min-Sicil sicil. İsimleme gelirse sicil bir cenim ateşine pişen taş gelir böyle. Bir anlamı da yani tescil var, tescil yani sicil. Ertemen tutmuş yok da bilgisayar, böyle, sicil vardı böyle. Yazılmış yani böyle. Her taşta bir isim yazılı. Yani o taş kim hesap edecek? Onu kim ölecek? Yani Allah'a göre bunlar çok kolay tamotlar böyle, kolaylar böyle şey. İşte mevlam mutfaştı yarattı mutfaştı. Nasıl yarattı bunları böylece? Şimdi tabii mucize bu, mucize bu. İnsan yapamazdı bunları yapamazdı böyle. Aslında mevlam diye zaman mevlam şu dünya neye şevi laboratuoluyor bu dünya, laboratuoluyor dünya mutfağınlar. Atmosferimiz yani atmosfer bir an laboratuoluyor atmosfer. E, Bulutlar geliyor. Şimşek çakıyor. Şimşek. E, bu bir laboratuvar mı? Bulutlar mesela. Şimdi ne olacak? Şimşek çakması için iki bulut lazım böyle. İki bulutun tam karşıya gelmesi gerekiyor. iki bulutun. Karşı karşıya. Birinde artı, eksi yüklü olması gerekiyor bulutların da. İkisi artı bulutların. ikisi eksi yüklü. Şey olmaz bir şey olmaz. Bulutun biri e, artı, Eksi yükü hoca böylece. Tam karşıya gelecekler. Bir de arada iletken olacak böylece. Hava nemli, su ve mutlu olacak havada böylece. Yani kuru havada bulut olsun, şimşek akmaz. Çünkü buradaki elektrik kamonu öpüle gidemiyor orada. İletken azım arada böylece. İki taraf bulut oluyor böyle, artı eksik oluyor böylece. İletken oluyor böylece. Ne yapar? Artı eksik hücum eder. Bir kısa devre yeri burada. Yok etme böylece. şimşek akıyor. Nedir bir biçimcek olayı nükleer enerji işte olarak da böyle. Eee Peki ne oluyor bununla? ne oluyor? Ne oluyor böyle şey? Atmosfer üstüne ışık, oksijen biliyor, şunurluyor. Bunda oluyor. Yağmursu bunlar çözümleniyorlar, toprak, göbeği gıda oluyor tabi. Yani demek ki Allah c.c. Mevlamız muhteremler dilediği anda Mevlam bakın 60 saniye hava takımı Mevlam bir nükleer enerji çeviriyor. Devasa bir güçle. Bunun gibi taşlar mesela. Havada. Toz da havada. Su da var havada. Her gaza gaz havada. Enerji de havada böylece. Veya'nın yarattı taşları bunları. Evveli kuşları. Hangi askere, hangi askere hangi taş gelecek? Gelecek. İsim yazılmama böyle, böyle. Tepeden geliyor kuş. Kuş tepeden geliyor böyle. Taşı bırakıyor. Taş başına vurduğu gibi böyle yakarak, dönerek taş da çıkıyor böyle. altın çıkıyor. İçlerinden. Feci'alehüm ki asf mekül, Allah onları böyle kıldı. Ki asf mekül, asif bitkinin yaprakları anlamına geliyor. mevfi yenilmiş. İsmiyefud buradaki. Yenilmiş yapraklar gibi yani kurtar. Yerde yani böyle ağaçlar mesela, yattığını, bazı ekin de yer mesela, işte boş kalır bu şekilde böylece. Öyle oldu bu ordu. Öyle oldu bu ordu. Ebre'nin askeri boş kalırdı böylece. Yalnız Ebre ile beraber Aziz insan kurtuldu buradan böylece. Kalanı hep oldu öldü. Böyle böyle. Hemen ortada or öldü burada. Bu, bu süre bu hakkında muhteremler. Yani Ebre'ye Kabe'yi yapmak amacıyla meki gereken mekiye giremedi, e, fil çöktü, fili kaldıramadılar. Onlar fille meşgulken, havaberdembera karardı, havaberdembera karardı. Sanki bir karal buz gibi geliyor, kuşlar geldiler, kuşlar geldiler ne olur kuşlar gelince, atla taşları onlara karşı. Her kayış yazılı Minsi cil, teşil anlamına göre iki anlama bu, bu anlama göre her isim yazılı Nasıldı? O takı öyle başına geldi. Böyle kimyasal bir silah gibi böyle, bunun gibi yakarak gelerek altın çıktı. Tabii öldü bunlar bu şekilde. Yanımda burada Ebre ile aldan kurtuldu bunlar. Bunlar tabii düşe kalka gittiler, Yemen'e gittiler. Orada da, o zaman Aslam, Habes'ten hükümdarı. O da orada Bekir abi Beyti böyle Ebre'ye onu anlatırken durumu. Bir kuş geldi. Evren başına attıya bir tane taştı. O da, da O da geberdi. Şimdi bu olay niye oldu acaba? Ne oldu bu olay acaba şimdi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın son peygamber. niye gelecek. Kabe'nin muazzama İslam'ın merkezi olacak. Asım ve Türk İslam dönüyor aslında. Asım İslam. Asma baş elementi Arapça Mekke İzmir'in de İslam'ın başşehri. Çünkü Kabe orada. Külümüz orası İslam başşehri. Kabe Kabe'nin o Kabe'nin kutsalı bunda Karastan'da işte o bir şey. Gerek Kureyşliler, gerek Etebun bütün diğer kabileler kabileler baktılar ki bu Kabe gerçekten Allah'ın evidir, Beytullah'tır. Allah'ın korumasıdır saldırıp bir ederek buna. Bu kabulünü de kurtar. Bu nedir? Peygamberimizin ön hazırlığı bunlar. Ön hazırlığı bunlar. Ön hazırlığı. Bir de işleyici tarih bu şekilde. Peygamberimiz Fiyolah'ın ana karanındaydı. Fiyolah'ı Muharrem'in ortalarında oldu. Peygamberimiz Muharrem'in Rebbeli 10 10-12'den doğdu. Şimdi 50 küsü gün aradan fark ediyor. Peygamber dünyaya geliş ondan sonra tabii bu artık bu mübarek sure Peygamberimize aşağıya 40 sene sonra geldi. Peygamber tozları geldi. Ardından 40 sene geçmişlerden gelmişti. Şimdi işte ilginç şurası ilgin bakın benice. Peygamberimize gelen her sureye, her olaya müşrikler itiraz bu, itiraz diyeyim, böyle. her olay benice. Kabul Mesela Ad Kain battı. Nasıl battı? Furtunayla battı. E, fırtına efendim işte felsefe olarak şöyle olur böylece. Yunan Kavim'in su bastı, sel bastı ve bu su gökten geldi ya baktı bak, normal bir dolayı bu. Allah'ın işini karşıya bunu. Yunan Kavim'in deprene battı ve yer sağlandı Allah bu işi var diyorlar buna göre. Mesela günümüzde bile hem böyle yorumlanıyor e, Deprem oluyor, çıkıyorlar televizyonlar hem işte fayatlar şunlara bunlar şunlara var sayımda var şekilde böylece böyle. Evet, muhtemelenler. Tabii Allah'ın aşkına bir sebep kılıyor muhtemelenler. Ama sebebi boş boş mu acaba? Bunların başı yok mu, bağlı yok yok mu acaba? Alem başı var. Yok mu alemi Rabbine aşırı muhtemelenler? Yönetim yok mu? Bunların boş veriyor böyle şey. Fakat bu süre-i şerife Mekke'nin bir gelince Hanes-i Mazze Teran'e Kabe'nin yanında. Hepsi ittifakla kabul edilir. Yani Ebu Jehildar, Ebu Lüheb talibene, hepsi ittifakla evet bunu kabul yani Doğru olmuş. Şey. Çünkü o anda bunu işleyenler var çünkü orada işlerinde. Yani 50 yaş olanlar bu da bu olayı yaşamışlar biliyorlar. Biliyorlar bunu. Demek ki bu olay ne oldu? Kabe'nin kutsalını kanıtladı. İleride orası Müslümanların Kıbrıs'ı olacak. olacak. İslam'ın 5 saatlerini orada yerine getirecek, haç orada olacak. Bu kantonu burada. Hatta Peygamber Arslan 35 yaşlarındayken Ali ah Hazretleri çok yağmur yağdı Mekke'ye mükeremede. Çok büyük sel oldu Mekke'de. Çok büyük sel oldu. E Kabe'nin de tabi yapısı, duvarları, taş, harcı, çamur. Kuvveti sel gelince ne oldu? Ya da üç tepeler çünkü. Orada çukur var orada. ne oldu? Çamlı yumuşadı, bazıları yıkıldı Kabe'nin Tuttu dedi ki kureşler bunları tam yapın dedi, tamir edelim dedi. Aldan evine. Ama saygıları var. Olay kardeş gübene. Bunu tam yapan bunlar. Baklar ki olmuyor tamirle. Yani bir tarafı olmuyor tamirle. Ancak temelde yapması gerekiyor bunu baştan başına. Bunu başlayınca yapma karar verdiler, bekeller, İslam önce henüz daha. Ama bakın bu dönemler fi olayın yaşadığı işte yani tamikmeye gelen bir oldu. Hele bu bir kara bunların amacı yapmak mı, ama, tamir etmek amaçları. İmam bunun amaçları öyleyken bu koptu bunlar şimdi onlar, Korktular. Dört kabile var zamanlar peki mürted dördü vardı bunlar, merdi, bunlar böyle. Her kalp bir doğru yapacak böyle şey. Hadi başlayın birbirine. Hadi sen başlayın. Hadi siz başlayın bakalım. Eline kalma kürek. kalır buraya mı? Duvarını yıkacak. Yıkamayın. Şey. Üç gün böyle oldu böyle. Sabahtan geliyorlar. Akşama kadar bekliyorlar. Herkes çekiniyor. Üç günü dedik. Üç günü Ebu Ceyhan dayısı. Dedim bu güre. Dedi, ya böyle derler. Sen işimize yaşlısın önceyse onu bakayım kazmayı. Eğer sana bir şey olmazsa tabii vuruz elona böyle. Bu da bu sefer çok onurlu böylece. ve bütün halk ona yüzüne bakınca yapamam demedi. Bunu onduruna yediremedi bunu. Aldı eline kazmayı. Şey yavaş geliyor ama titriyor ama öyle. Evet, kalktı. Geldi, geldi, geldi böyle. Şöyle bir yavaş, yavaş kazma Şöyle bir kazma vurdu. Şöyle baltam baktı. şey olmuyor böyle. Bir daha vurdu. Bir daha burada bir şey olmuyor. Diyaz neyse burada orada bıraktı. Dederek ki velet, bugün dederek kalsın. Eğer bu gibi bir şey olmazsa bakmazsa belki yarın bunu yapar dediler. Bir şey olmayınca yaptılar bunu da bu şekilde böylece. Yani bu olay Kabe'nin kutsallığını kanıtladı bu trendler böyle. Kanıtladı. Orada saygı arttı bunlara. Sevim gelince anasından da gelince ne oldu muhteremler? İslam'da gelince mübarek Kabe Müslümanların da tabi kıblesi oldu muhteremler. Küblesi oldu. Şimdi her gün günde beş vakit namazda böyle dönüyoruz muhteremler. Kabe dönüyoruz böylece. O Mevlamın korunmasına doyur. Bu sürü okumanın tabi fazileti var muhteremlerim. Okumanın anda elem terekeyfe diye başlıyor. Elem terekeyfe. Ya Muhammed görmedin mi? Şarabı ki bir hesabı fil. fiil. Rabbim ne yaptı? hesabına. Ne yaptı? Ne onlara? hesabına. Elem terekeyfe. fil tal değilim. Allah onların filesini boşa çıkarmadı mı? Yani Yemen'den gelen bir ordu tamamı helak oldu ama merak oldu böyle orada. Ben onlara kuş gönderdi hal Bu ordu Batı Cemvutlerinde helak olunca ordu, tabii bunların malların mütleri vardı gelen yanlarında, develeri vardı, altları vardı, erzakları vardı, zırhları vardı, kılıçları vardı, okları vardı. Ee, çok malları da var yanlarında vardı. Şimdi oldu bakın Cemvutler orada gidince şimdi Mek halkı yeter çıkıldı dağda çıkıldı. Oradan bakıyorlar böyle. Görüyorlar bunlar böyle. Görüyorlar. Kuşlar geldi. Helak oldu bunlar. Mahmut oldular. Üç gidiyorlar böyle. Düşe kalka. Öldü bunlar bunlar. Geldi Mek halkı şimdi. Tabi ne olur şey onlara bir garimet olur mu? Galimet olmuş dedi. Binlerce deve. Halklar Kazandılar, yiyecekler, içecekler, paraları, pundaları, böylece. Bir yanda Mekke mükemmedi orada, zenginlik geldi bu teminler. Yani savaşta ganimet, tabii o anda henüz hani daha yoktu Kur'an şey yoktu ama, tabii o gün koştana göre bunlar bunu, öyle kabrediyorlar bunlar bunu. Bunları aldılar bunları. Bir yanda Mekke mükemmede bir zenginlik, bir bolluk oldu. oldu orada, orada Bundan sonra herkes Kabe'ye Saygıya, başladım, saygıya başladı Kabe'ye. Herkes Kabe'ye saygıya başladı. Meylül onlara taş gönderdi. Bir hicareti minsi cil bir hicareti minsi cil hicare Hacer, taş demektir. Minsi cil cehennemde kızılmış yani kızgın taşlar yani kim ne silah gibi tamam bunlar silah gibi bu taşlar, dama taş diyor. Tamam. Bunu daha özel yarattı bunlar. Allah bunu özel yarattı. Ve bunlara kuşlara gönderdi. Her kuş motoranlar taşı attı. Yani her kuştan kim hangi taşı biliyor bakın temelde. Yani işte takdire bakınız. Her taşta isim yazılı. Bu taş şunun başına gelecek. Kuş da biliyor. Kuş da o kişi baş tepeye girip attı bunları. Yani Allah'ın tabii gönderilmesi niyeti vardı. İlahi kudu adam belirleyen gönderilmesi bu şekilde. Böyle yani başına geldi, attı bunları. Şimdi tam müsteren mera dilerse işte. Allah'tan Müslüman yardım eder Müslümanlara müsteren der. Ne zaman yardım eder? Eğer Müslümanlara layık olursa azıcık adam Layık olursa ben yardım eder Müslümanlara. E layık olamazsak Allah korusun tabii. Her zaman onlar biz üst olabilirler. Teknoloji dışında bunda da. Ve herhalde müşafifat hepimiz inşallah. İzlediğiniz için Fatiha.